Bir kimseden helallik isteyip de hakkını helal etmezse demiş izleyicimiş, e, helal etmeyen kişinin bir günahı var mıdır? Hak benim değil mi? Etmem etmem yani. <gülüyor> Yoktur yani. Tabii yani e, sizlerin bana borcunuz var, vermediniz. Veya geldiğiniz haksız yere beni dövdünüz. Veya bana, bana iftira ettiniz. Ben de hakkımı helal etmezsem, ahirette kıldığın namazların sevabından alırım. Yani helal ederse problem yok. Allah helal Helallaşılmasını, yani suçluların affedilmesini istiyor. Çünkü Allah da bizi affediyor. Biz de Allah'ın kullarını affetmeliyiz. Yani affetmek tercih edilen, teşvik edilen, istenen bir şey. Ama diyelim ki beni affetmedim. Ya herhangi bir insan diğerine hakkını helal etmediyse, e, helal etmeyen e, günahkar olur diye bir şey yok. Evet. Helal edersek ekstra bu Rabbimizin de hoşuna e giderde bir mükafat alır mısınız?